يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار آية دعالي kardeşlerim İmam Muhammed İbn İsmail El-Bukhari Ebu Abdillah Rahimahullah'ın El-Musnedus Sahih adlı Yüce Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzündeki en sahih olan kitabı olan Sahihul buhariyi okumaya devam ediyoruz. Bu kitabın Kitab-ul İhtisami Bil Kitabi Vessünne Kitap ve sünnete bağlılık faslında. Kitap ve sünnete bağlılık bölümündeyiz. Bunun ne kadar önemli olduğunu daha önceki baplarda anlamış idik. İmam Bukhari Rahimahullah bugünkü okuyacağımız bapta da ve daha sonraki gelecek olan bapta da zikretmiş olduğu hadislerle bunu bize bir defa daha anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakletmiş olduğu hadisler bizlere Bunu gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sürekli sürekli ümmetini kitap ve sünnete sarılmaya teşvik ediyor. Her konumda, her durumda, her pozisyonda. Aleyhissalatü vesselam'ı dinleyen ashab, sahabeler sürekli ondan bu konuda teşvik duyuyorlar. Kurtuluşlarının cennete giden yolun Kur'an ve sünnet üzere olmaktan geçtiğini biliyorlar, öğreniyorlar. Bizim bile her gün derslerimizde okumuş olduğumuz Hutbe-i Hace'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu zikrettiğini görüyoruz. Ne diyor Aleyhisselam? vesselam? Fe inne hadisi kitabullah Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Sözlerin en doğrusu allah Teala'nın kitabıdır. وَخَيْرَ الْهَدْيِ i, هَدْيُ مُحَمَّدٍ Sallallahu aleyhi ve sellem Yolların en hayırlısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur, sünnetidir. Yani Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا Bunun aksi olan yani insan ya Kur'an ve sünnet yolundadır ya da bidat yolundadır değil mi? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki O şerlî amûr işlerin en kötüsü, en çirkini, en şerlisi sonradan çıkarılan şeylerdir. Din adına sonradan çıkarılan şeylerdir. Öyle her dinde sonradan çıkarılan şeyler bidattir. Her bidat sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Yani Kur'an ve sünnet üzere olmamanın, Kur'an ve sünnet üzere yaşamamanın karşılığı nedir? Ateşte olmaktır. Yani bir insan itikadıyla akidesiyle, tevhidiyle, ameliyle ya Kur'an ve sünnet üzerine olur. Eğer bunun üzerine olmazsa dalalet üzerine olur ve her dalaletler ne üzerinedir? Sapı, e, ateş üzerinedir. Ateştedir. İşte İmam Bukhari Rahim Allah bu fasılda, bu bölümde bizlere Kur'an ve sünnete sarılmanın önemini anlatıyordu. Bizim geçen hafta başlamış olduğumuz bab şuydu. Ma zekaren nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem ve aleykum selam. Ma zekaren nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem. وحظى على اتفاق اهل العلم ومجتمع عليه الحرماني مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر وباب دايم البخاري رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت وتشجيعت ايه تشجيعت اتفاقا ilimhalenen ittifak etmesi gerektiği şeylere nedir bu Kur'an ve Sünnet üzere istima etmek, Kur'an ve Sünnet üzere toplanmak, Kur'an ve Sünnet üzere bir araya gelmek. O meştemu aleyhi el haraman Mekke ve Medine. Mekke ve Medine'nin içinde bulunan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı yerler, şahit olunan yerler, bu sünnetin, bu Kur'an'ın ayetlerinin indiği yerler. Ensarın ve muhacirin yaşadığı yerler, bu Kur'an ve sünneti dinlediği yerler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı, musallası, namazgahı, minberi ve kabri. Yani Kur'an ve sünnet nereye indi? Yani Kur'an ayetleri Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'e nerede geldi? Mekke'de geldi ve Medine'de geldi. Aleyhisselatü Vesselam nerede insanlara konuştu? Bu dini nerede tebliğ etti? Mekke'de, Medine'de tebliğ etti. Bu Kur'an ve sünnete Ee, sarılmak nerede yaşandı? Mekke'de ve Medine'de yaşandı. Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kıldığı yer, minberi, ashabın ayetlerin inişini görmesi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sorunları, problemleri, sıkıntıları Kur'an ve sünnete dönerek çözmeleri, bunların hepsi birer neyin alameti? İmam Bukhari bize diyor ki yani Kur'an ve sünnete sarılmanın alameti. Burada bize geçen haftaki hadisi hatırlayın. Ee, Medine, E, diyor ki Aleyhissalatu Vesselam demircinin körüğü gibidir. El-Medinatu inma el-medinatu kel -kiri. Medine demircinin körüğü gibidir. Tenfī khabathah. Medine içindeki pisliği ne var dışarı atar. İçindeki pisliği dışarı atar. Ve yansau tībuhā. Ve içinde yaşayan temiz olan, pak insanlar da ortaya çıkar. Yani Medine böyle mübarek bir yer. İşte bu mübarek yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı. Bu mübarek yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayata gözlerini yumdu. Burada vefat etti. Ashabı kendisinden sonra burada yaşadı. Ve ashabı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden aldığı bu dini Kur'an ve sünnet üzerine ne yaptılar? Yaşayıp amel edip kendilerinden sonrakinde tebliğ ettiler. Yani din Allah-u Teala'nın dediği buyurdu, Resulü'nün söylediği, sahabenin bunlardan aldığıdır. Yani din eğer yaşanmaya kişilerin görüşüyle başlanırsa işte o zaman ortaya ne çıkıyor? Bidatlar çıkıyor, problemler çıkıyor, sıkıntılar çıkıyor, fırkalaşmalar çıkıyor, gruplaşmalar çıkıyor. Bugünkü alacağımız hadis bu baptaki ikinci hadis. Ona başlayalım. Ömer İbn-i Muhattab radıyallahu anh diyor ki e, İmam Bukayr rahimahullah Kale haddesene Musa İbn-i İsmail, Kale haddesene Abdülvahid, Kale haddesene Ma'mar İbn-i Raşid, An-i Zuhri, Ali Ubeydullah İbn Abdullah قال حدثني ابن Abbas anlatıyor bu olayı, bu yaşanan kısayı. Radiyallahu anhuma قال Diyor ki Abdullah İbn Abbas radiyallahu Abdurrahman İbn Auf'u ne yapıyordum? Okutuyordum. Kur'an okutuyordum, Kur'an öğretiyordum. Abdullah İbn Abbas radiyallahu an yaşça çok küçük olmasına rağmen sahabenin küçük tabakasından Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında 8-10 yaşında idi bu sahabe. Ee, Abdurrahman ibn Avf ise yukarı tabakadan. O olmasına rağmen Abdullah ibn Abbas ne yapıyor? Abdurrahman ibn Avf'a Kur'an öğretiyor. Burada bir rivayet var, İbn Ebi Şeybede geçiyor. Ee, diyor ki e, rivayette, Kuntu akhterifu ila Abdurrahman ibn Avf ve nahnu e, Demiş, ve nabir maa amar ibni kattab uallimu abdurrahman ibni avf kur'an ne abardım e, abdurrahman e, ibni avf'a kur'an-ı kerim öğretirdim diyor ibni abbas niye abdurrahman ibni avf yaşta büyük olmasına rağmen kur'an ibni abbas'tan öğreniyor abdurrahman ibni abbas'tan demiştik ki ilim ehli zikrediyor beyan ediyor açıklıyor e, sahabemin bazıları savaş meydanlarında cihat meydanlarında koştururken kur'an ezberlemeye Kur'an'ın tümünü ezberlemeye, çoğunluğunu ezberlemeye ne yapamadılar? Belki de vakit bulamadılar. Ama e, zeka olarak, e, kapasite olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını alması hasabıyla Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh bu konuda e, öne çıkmış sahabelerden bir tanesi. Büyük olan sahabeler kocunmadan, olayı küçümsemeden gidip ne yapıyorlardı? Abdullah İbni Abbas'tan bir şeyler öğreniyorlardı. Hatırlayın. Ömer Hattab'ın Bedir ashabını toplayıp onlarla istişare, onlarla danışma yaparken o meclislere sürekli Abdullah İbn Abbas'ı sokmasını, değil mi? Ömer bin Hattab Bedir ashabının yanına Bedir ashabı sahabenin öncülerinden, yüksek tabakasında olanlardan, üst tabakada olan yaşça ve fazilet bakımından arada aralarında küçük bir çocuk oturuyor sürekli mecliste, şura meclisinde. O da kim? Abdullah İbn Abbas. Tabii müdür asabının ileri gelenleri diyorlar bizim çocuklarımız niye yok burada, değil mi? On niye burada? Ömer ibn Khatṭab diyor ki hanginiz diyor izâca enâs rûllâi vel nasıl suresinin tefsirini biliyor? Hepsi de yani Mekkenin fethinden bahsedileceğini söylüyorlar bu ayette tefsiri budur diyor. İbn Abbas soruyor sen ne diyorsun diyor ki bu surede peygamberimize ne buluyor? ölümü haber veriyor. Ömer bin Hattab da diyor ki ben de diyor senin bildiğinden başka bir şey bilmiyorum. Yani Abdullah bin Abbas böyle e, keskin zekalı, ilme sahip, yaşı küçük olmasına rağmen meclislerde bulundurulan bir sahabe. Anlatıyor bize diyor ki ben diyor Abdurrahman bin Afa Kur'an öğretiyordum. falan makane ahira hacce hacca Omar. <gülüyor> Ömer'in yani Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anhunun yapmış olduğu en son hac Biz bunu söylemiştik. Hicri olarak hangi tarihe denk geliyordu? Hicri 23 ilim ehli böyle söylüyor. Kale Abdurrahman bir Mina Abdurrahman ibni Af da diyor ki Ömer'e Lev şehid temiral mu'minin etahu raculum kale inne fulanan yegul lev matemirul mu'minin lebaya'na fulanan Ömer ibni Hattab'a gelip Abdurrahman ibni Af diyor ki bir adam duydum ki diyor bir kişi geldi bir kişiyi duydum şöyle diyordu. Eğer müminlerin emiri Ömer ölürse Ömer ölürse bizler de hemen Talha İbni Obaydullah'a ne yaparız? Beyat ederiz. Diğer hadislerde bu isim geçiyor. Ömer İbni Hattab buna kızıyor. Yani halife seçmenin, halife koymanın yani bir bu var, bir yöntemi var. Bazı rivayetlerde bu, bu kişi gelip şöyle de diyor. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh Aniden hilafete geldi. Yani anlayamadık tarzı bir şeyler söylüyor. Ömer bin Hattab hiddetleniyor. Hatırlayın Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hilafete gelme kıssasını. Beni Sakif'te toplanılıyor. Sakif oğullarının top, evinde toplanılıyor. Orada Aleyküm selam. Orada Ömer bin Hattab bir konuşma yapıyor. Öyle değil mi? Ardından sahabeler ittifak ile Ebubekir'e beyat ediyorlar. Böyle bir şey yok. Tabi Ömer bin kızıyor bu konuşulanlara. Ömer bin diyor ki: "Raqu, الذين يريدون Ömer diyor ki, ben diyor bugün kalkacağım bu şeyde Mina'da hac günü kalabalık bütün ümmet toplanmış. Böyle ileri geri, geri, geri konuşanların bu konuştuklarının hatasını beyan edeceğim, açıklayacağım. Sert bir şekilde konuşacağım diyorlar. Radiyallahu anh. Abdurrahman ebn Affıta diyor ki La tefal Böyle yapma. Şu an hac mevsimi. Fe innel mevsime yecma'u ria'en nâsi yeğlibûne alâ meclisik Şu andaki bu meclis hac meclisi. Her yerden gelen insanlar var. Ve bu gelen insanların ilmi seviyeleri yüksek değil. Deve çobanları var. Kırsal, uzaktan gelen insanlar var. Seni anlayacak insanlar değil bu manada. فَأَخَافُ أَنْ يُنْزِلُوهَ عَلَى وَجْهَا فَيَطِيرُ بِهَا كُلُّ مُتِيرُ Korkuyorum ki diyor bunlar senin anlatmak istediğini anlamazlar da oraya buraya çekerler, oraya buraya götürürler. Yanlış anlaşılırsın. Femhil fe hatta taqtdum el medine diyor ki Abdurrahman İbn Av e diyor Ömer femhil fe hatta taqtdum el medine Medineye gelinceye dek bu konuya değinme yani insanlara uyarma insanlarla alakalı konuşma hatta taqtdum el medine sahabe Abdurrahman İbn Av Medine ile alakalı diyor ki Darul Hicreti ve Darus Sunne Sahabeler Medine'yi ne olarak vasfediyorlar Darul Hicre ve Darus Sunne Hicret edilen o dar o toprak o kent o kasaba ve sünnetin yaşandığı yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yaşandığı yer. Diyor ki ne yaparsın diyor Ömer'e diyor ki fetah khulus bi ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla baş başa kalırsın. Minel muhacirin vel ansar. Muhacir ve ensardan olan fehfazu maqalataka ve yunziluha ala wajahha. Senin diyor bunlar ne yaparlar? Konuşmak istediğin sözü alırlar ve kastettiğin anlaşılmasını istediğin yere çekerler. Onu öyle anlarlar. Faqale diyor ki: "Vallahi ile aquman nabi fi awwal maqam Ömer'in de kafasına yatıyor bu. Evet diyor. Ben de diyor inşallah ne yapacağım? Medine'ye gelir gelmez ilk konuşacağım konu ne olacak? Bu olacak. Sahabeyi uyarmak olacak diyor. Şey, çünkü yani rivayete dikkat edin. Sahabe diyor ki Medine'ye gelirsin. Medine öyle bir yer ki darul hicra ve darus sünne. Sünnetin yaşandığı yer. Hicretin olduğu yer. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla ne yaparsın? Bir araya gelirsin. Toplanırsın. Onlara konuşursun. ibn Abbas şimdi olayı anlatıyor. Diyor ki Medine'ye medine geldik. Medine'ye dönüyorlar. Rivayetlerde diyor ki Zilhicce ayının son günleriydi. Biliyorsunuz bayram yani hac günü dediğimiz ilk gün ihramdan çıkılan gün hangi gün oluyor? Zilhicce'nin kaçıncı günü? Onuncu günü değil mi? Zilhicce'nin onuncu günü. Dokuzuncu günü Arafat'tan çıkılıyor, geliniyor. Onuncu günü artık taşlanma yapılıyor. Tavaf yapılıyor. Saçlar tıraş ediliyor ve İhramdan çıkılıyor. Ondan sonra Zilice'nin 12. günü isteyenler, isteyenler de 13. günü artık haccını ne yapmış oluyor tamamen bitirmiş oluyor. Tabi o dönemde Mekke'de Medine'ye gelmek öyle 4-5 saat değil günlerce sürüyor. Tabi bir de müminlerin emiri Ömer radıyallahu anh orada fetva verecek, insanlara, insanlarla ilgilenecek, konuşacak, dertlerini dinleyecek, hükümler verecek, fetvalar verecek. Mekke'den Medine'ye geri dönmeleri ne zamanı buluyor? Zilhiccay'ın ahiri, sonu. Zaten 8-9 gün yol sürüyor. 8-9 gün Mekke'den Medine'ye yolculuk e, sürüyor. i̇bn Abbas diyor ki Medine'ye geldik. Ondan sonra tabi buradaki rivayet muhtasar. Buhari'nin diğer yerlerinde geçen rivayetler biraz daha anlatıyor. Diyor ki Cuma günüydü diyor şey. E, o gün i̇bn Abbas anlatıyor. Diyor, müezzinler diyor, ezana bitirdi. Cuma okuran ezanlar bitti. Ömer diyor neye çıktı? Kutbeye çıktı. Ömer diyor başladı dedi ki diyor Allaha ba'ase Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem bilhak. allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hak ile gönderdi. Yani onun getirdiği her şey nedir? Haktır. Yani sahabeler olaya böyle bakıyor. Bugünün insanı gibi değil. Bugünün insanı yani Kur'an ve sünnetle alakalı meselelerde Daha çok nasıl bakıyor? Zamanın gerekleri, aklın gerekleri, çağın gerekleri tarzında o zamanın sahabesi öyle değil. İnanıyor ki Allah Resulünün getirdiği her şey hak. Ve enzel aleyhi'l-kitab. ve diyor? Kitabı indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i peygamberine indirmiştir. Fe kana fi ma unzile ayetur rejim İndirdiği peygambere indirilen Ayetlerden bir tanesi de neydi diyor? Rejim ayetiydi. Ne demek rejim? Evli olan evli olan kimselerin zina ettikleri takdirde ölümle cezalandırılması. Tabu bu hadisin bir de şeyi var. Nedir onun ismi? E, rejimle alakalı olan bir hücciyeti, bir delili var. Ömer hatta bu Medine'ye geldiğinde konuşma yaptığında buna da değiniyor. Rejimle alakalı. Çünkü Haç'ta ona gelip soruyorlar rejimle alakalı. Ömer İmdi hatta burada diyor ki ee, Rejim diyor haktır. Evli olan erkek ve kadınların diyor, zina etmesi takdirinde, halinde onların diyor rejim edilmesi haktır. Burada ilginç bir şey kullanıyor Ömer diyor. inna kunna nakra'u fîmâ nakra'u min kitabillah Biz diyor Allah'ın kitabından ne yapardık bunu okurduk diyor ilk başlarda yani. Sonradan iptal olan bir ayet bu. Nesk olan bir ayet. Rejim ayeti. Bugün de hadis inkarcağının üzerinde durup döndükleri bir mesele bu. Ayet Kur'an-ı var iken nesk oluyor. Ama neyi nesk oluyor? Tilaveti. Ne demek tilaveti? Okunuşu. Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor. Ama hükmü nedir? Bakidir. Bunun hükmünün baki olduğunu, hükmünün kaldığını nereden anlıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasından. Başka Ebu Bekir'in uygulamasından. Başka Ömer'in uygulamasından ve ondan sonra gelen hulafanın uygulamasından anlıyoruz. Diyor ki Ömer ibn-i radıyallahu anh Biz diyor bu recim ayetini fakara kararnâhe okuduk ve akallnâhe okuyup anladık. idrak ettik raceme rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem recim etmiştir taşlayarak öldürmüştür ve racemna ba'dahu haber ne diyor bakın ve racemna ba'dahu bizler de peygamberin ardından ne yaptık bu hükmü uyguladık vefat ettikten sonra bu hükmü devam etti in <gülüyor> <gülüyor> korkarım diyor aradan belli bir zaman geçer uzun bir zaman geçer. Ve insanlar der ki: Vallahi ma najidu ayata'r recmi fi kitabillah ve derler ki: Biz Allah'ın kitabında aradığımız ayeti bulamıyoruz. Bu rejimi de nereden çıkardınız? derler diye korkarım diyor. Ve böylece diyor feyadillu biter ki farizatin enze Allah. Ve böylece Allahu Teala'nın indirmiş olduğu bir farzı terk ederek dalalete, sapıklığa düşmelerinden korkarım. Tabii e, Ömer radıyallahu an firaseti geniş bir adam. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken birçok meselede birçok meselede aleyhisselatü vesselam ya böyle olmasaydı böyle yapılsaydı daha iyi olmaz mı dediği ve üzerine ayetin indiği ve Ömer'in görüşünün tekrarlandığı bir adam. Bedir'de Bedir'de Esirler alınıyor. Bedir'de esirler alınıyor. Ömer diyor ki öldürelim esirleri. Savaş esirleri. Peygamber aleyhisselatü vesselam Bekir ve diğerleriyle istişare ediyor. Diyor ki ne yapalım? Fidye karşılığı bırakalım. Hemen ayet indiriyor. Allah pahala ayet indiriyor Resulüne. Onu uyaran. Yani bu yaptıklarının, Bedir'de yaptıklarının yanlış olduğuyla alakalı. Aynı şekilde Hicap ayeti, örtünme ayeti, Hep Ömer İbn-i Hattab'ın neyle iniyor? Yani denk geliyor. Öyle olsa olmaz mıydı derken Allah-u Teala direkt vahyini alıyor. indiriyor İşte Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh. Öyle firaseti, ufku bugünün tabiriyle geniş olan bir adam. Yani gaybden haber vermiyor. Bunu kitap ve sünnet üzere yaşayan bir insan iddia edemez. Gaybı bileceğine dair. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala gaybı ancak Allah bilir. Ve ancak istediğini, Resul, seçtiği Rasullerinden dilediğine gösterir diyor. Ancak bu kadar. Ama onun dışında, Rasullerin dışında bir kimseni almaz, gaybı bilemez. İddia eden, Kur'an ve sünnetten nasibi olmayan insanlardır. Felsefe okuyan, e, Hinduizmden etkilenen, Budizmden etkilenen, Hıristiyanlıktan etkilenen, Yahudilikten etkilenen insanlar ne yapabilirler? Gayb alakalı belli başlı iddialarda bulunabilirler ki buluna da biliyorlar. Ömer İbn-i buradaki verdiği haber ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ümmet, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadisler duyuyorlar. Öyle zaman gelecek ki veyahut da sizlerden birisini koltuğuna yaslanmış göbeği önde, karnı tok bir şekilde otururken Allah'ın kitabında neyi bulursak alırız onun dışında bir şey almayız derken görmeyeyim ifadeleri Aleyhisselam. vesselam buna benzer hadisleri duymaları sebebiyle Sahabe diyor ki, Ömer diyor ki yani öyle bir zaman gelebilir ki uzun bir zaman geçer aradan. İnsanlar ne yapar? İnsanlar. Kur'an'da böyle bir şey görmüyoruz. Rejim ayeti. Yok baksana. Nereden çıkardınız bunu? Derler ve böylece sapıtırlar diyor. Şimdi sanki Ömer radıyallahu an bu çağda konuşuyor. Öyle değil mi? Yani dizi dizine, dizine değmiş. Dünyada hayatta iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle el ele kol kola beraber gitmiş gelmiş gezmiş nefesini nefes alışını duymuş öldükten sonra yan yana aynı toprakta aynı yan yana gömülmüş bir sahabe bugünü görseydi acaba ne derdi değil mi? bugünü görseydi acaba ne derdi bugün yok mu insanlar arasından çıkıp Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de rejim ayeti diye bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'ın geleceği diye bir şey yok. Böyle Bunları ne yapıyorlar? Çoğaltıyorlar. Ama yani dini anlamak, dini anlamanın ölçüsü bu değil. Yani Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ama et'a kumur resulü fekulu. Allah'ın rasulu size neyi getirirse alın. Size neyi emrederse demiyor. Neyi getirirse Ve Sizde, sizi neyden yasaklarsa ne yapın? Kaçının. Bakın bir tarafta neyi yasaklarsa bırakın diyor. Bir tarafta neyi emrederse yapın demiyor. Size neyi getirirse diyor ayette. Yani burada çok önemli bir husus var. Sünnetin burada hücciyeti var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size neyi getirirse alın ifadesinin ayetinde daha geniş bir şey var ifade var. Ne getirilirse onun abın alın. Sizden neyi nehyederse, neyi saklarsa da sakının. Evet bu rivayette neyi görüyoruz arkadaşlar konuyla alakalı olan bölümü. Ömer hatta Abdurrahman Efendi yapıyor ki Medine'ye döndüğünde ki Medine hicret yurdudur. Ne yurdudur başka? Sünnet yurdudur. Sünnet yurdudur. Darul hicreti ve Darus Sünne. Evet. Diğer rivayete geçelim. Diyor ki, haddiz sana Süleyman ibn Harb, haddiz sana Hamad, an Eyyub, an Muhammed kal, kunna inda Ebi Hurayra. Diyor ki, Ravi, Muhammed e, ibn Sirin, Muhammed ibn Sirin diyor ki, kunna inda Ebi Hurayra, Ebu Hurayra'nın yanındaydık. Ebu Hurayra'nın yanındaydık. Ve aleyhi sevbani mumasheqani. Minketten, ketenden bir elbise vardı üzerinde. Bu elbise böyle kızıla yakındı. Bu elbise kızıla e, yakındı. Yani bu kızıldan maksat eskiden biliyorsunuz e, renkler neyden elde ediliyordu? Bitkilerden elde ediliyordu. Yahut da topraktan elde ediliyordu. Böyle kırmızı topraktan, e, kızıl topraktan elde edilen e, elbiseye de ne deniyor? Mumaşşak. Üzerinde böyle bir elbise vardı diyor. فتمخخة فقال بخين بخ Ebu Hurayra تيتمخخة فل كتن Ebu Hurayra radiyallahu anh burnu akıyor. Ağzından balgam geliyor. Elbisesine ne yapıyor? Tükürüyor. Elbisesine çıkartıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi yapıyor. Bir keresinde namazda. Bugün insanı görse acaba ne derdi? Evet. <gülüyor> Ee, tabi rivayette Ebu Hureyra bakhin bak şaşırıyor bu bakhin bak ifadesi Arapça bak bak ifadesi kelimetu taaccub diyor alimler demek kelimetu taaccub hayret ifadesi Ebu Hureyra şaşırıyor diyor ki Ebu Hureyra ketenden bir elbiseye diyor burun mu siliyor tükürük mü siliyor yani sen dün neydin ey Ebu Hureyra bugün nesin anlamını rivayetten anlıyoruz. Çünkü Ebu Hurayra biliyorsunuz Medine'de nerede yaşayan bir sahabeydi? Mescid-i Nebevi'de yaşayan, Suffe'de yaşayan. Bu Suffe'de yaşayanlara ne deniyor? Ashab-ı Suffe. Orada yaşayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i daha çok gören ve ticaretle, dünyayla pek meşgul olmayıp orada ilimle meşgul olan sahabeler. Tabii yoksulluk hat safhada. Yoksulluk, açlık, hat safhada diyor ki ay raaituni ben diyor hatırlıyorum kendimi gördüm biliyorum ve inni la akhirru fi ma bayna minber rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ila hujrat-i ayşe hatırlıyorum biliyorum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kıldığı minber ile Ayşe'nin radıyallahu anha'nın evi arasında bayılırdım düşerdim Bakın Ebu Hurayra düşünün öyle bir hale geliyor ki açlıktan yoksulluktan yokluktan düştüğü yeri bile hatırlıyor. Diyor ki peygamberimizin günde beş vakit namaz kıldırdı o minber var ya orayla Aişe radiyallahu anh'ın şeyi evi. Arada bugün gidenler bilir en fazla 20 metre mesafe var. O kadar yakın. Orada ne yapardım diyor. Düşer bayılırdım. Açlıktan. feji'ul ja'i feyad'u rijlahu ala unqi. Beni gören oradan geçen bir kimse bayılmış, düşmüş yere. Gelirdi, ayağıyla diyor boynuma basardı. Ayağıyla boynuma basardı. Ve yura anni mecnun. Beni ne zannederdi? Mecnun, cinlenmiş, cin çarpmış. Yani cin çarpmış bir insana biliyorsunuz cinin çıkarılması için ne yapılabilir böyle? Hafiften pres yapılabilir, basılabilir, vurulabilir hafiften. Ee, bu da tedavi yöntemlerinden birisi. Ebu Hurayra diyor ki وَمَا بِي مِنْ جُنُونَ مَا بِي اِلَّا <الْجُعُّ> Ben de diyor cin çarpması yoktu, bana cin musallat olmadı. Beni yere yıkan şey diyor الْجُعُ Neydi? Açlık idi. Yani Ebu Hurayra radıyallahu anh zaman geçmiş, ilerlemiş, Tabi'in, Muhammed İbn-i in, tabi'inden gelmiş Muhammed İbn-i Diyor ki, Ebu Hureyre'yi ziyaret ettik. Üzerinde ne var? Artık refahiyetin alameti olan, sembolü olan elbise var. Ve ona ne yapıyor? böyle ağzını siliyor. Ve diyor ki, Subhanallah, bakın bak. Şaşırıyor. Hayret. Şaşır, şaşkınlık ifadesinde bulunuyor. Neden? Ben diyor, yani henüz aradan da uzun vakit geçmedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın minberiyle Ayşe'nin evi arasında, Peygamberimizin yattığı evin arasında düşer bayılırdım. Tabi burada konuyla alakalı şahit bölümü neresi? Şahit bölümü şurası. Bu Kur'an ve Sünnet işte Ebu Hureyla'nın dediği bu yerlerde yaşandı. Buralarda indi. Yani o minber ve o Ayşe'nin evi 20 metre. Orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiyini yiyordu. Orada sahabesiyle paylaşıyordu. İşte bu din, o gün peygambere inen o din ve sahabenin o gün gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu o din kişiyi nereye sokar? Cennete sokar. Bir insan cennete girmek istiyorsa allah Teala'nın razı olduğu o dini yapmak zorunda? Yaşamak zorunda. İşte bu da nedir? Kitap ve sünnettir. Evet, diğer rivayete gelelim. Haddesena Muhammed bin Kesir kal akbar ala sufyan Abdurrahman İbni Abbas Kale Abdurrahman İbni Abbas da Abdullah İbni Abbas'ın kardeşi Yakışıklı bir delikanlı bu Yakışıklı bir delikanlı Nebi Aleyhisselatü Vesselam hatta bir keresinde Hac yaparken Bineyini onu oturtuyor Abdurrahman'ı Bir kadın gelip soru soruyor Aleyhisselatü Vesselam'a kadının Kadın Bu sahabeye bakıyor Bu sahabe kadına bakıyor Aleyhisselatü Vesselam yüzünü çeviriyor sahabenin Abdurrahman İbni Abbas'ın yüzünü çeviriyor hem de kadına şey yapıyor. Ee, böyle bir sahabe bu Abdurrahman İbn Abbas diyor ki kale su ile İbn Abbas e şahit telayide sallallahu aleyhi Abbas'a soruldu. Ne soruldu? Dendi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le bayram namazını kıldın mı? Hiç şahit oldun mu? Sahabeye soruldu. Diyor ki kale naam. Kale Naam Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne, Namaz ne yaptım kıldım Yaşı küçük olmasına rağmen Leulâ menzileti minhu Mâ şehittu minas sigar Yaşım küçük olmasına rağmen Ona olan yakınlığım olmasaydı Akrabalıkları var Aleyhisselatü vesselamın ona neyi var Öne Verdiği bir önem var dua var şahit bu olmasaydı diyor ne yapmazdım Ben de belki şahit Olmazdım bayram namazını Görmezdim فَأَتَ الْعَلَمَ الَّذ۪ي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ السَّلْتِ Sahabeden, كَثِيرِ بْنِ السَّلْتِ Evine yakın olan diyor, yere geldi. Bayram namazını aleyhissalatü vesselam, nerede kılıyor genelde? Musallada kılıyor. Ne demek musalla? Açık bir alan. Bayram namazını açık alanda kılmak sünnettir. Peygamberimiz mescid-i de kılmıyor. Açık bir alana çıkıyor. O çıktığı yerde, كَثِيرِ بْنِ السَّلْتِ radıyallahu anhu'nun evinin yanı. Bu ev, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunu bulunuyor. Mescid-i Nebevi'ye gidenler bilir, kıble tarafında bulunuyor. Aleyhisselatü vesselam, ee, orada ne yapardı? Namazını ee, kılardı. Sümme khatabe, diyor ki i̇bn Abbas, ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hutbe verdi. velem yezkur ezanen vela ikameten. Aleyhisselatü vesselam bayram namazıyla ilgili olarak diyor ki İbn Abbas, ne ezan vardı, ne ne vardı? Kamet vardı. Yani bayram namazı, namaz olmasına rağmen, insanların cemaatle kıldığı bir namaz olmasına rağmen, ezan okunuyor mu hatırlıyor musunuz? Bayram namazında ezan okunduğunu. Yok. Değil mi? Bayram namazında ezan okunmaz. Kamet getiriyor mu müezzin? Kamette? getirmiyor. Demek ki Kur'an ve sünnet Kur'an ve sünnet neyi gerektiriyor? Bayram namazında ezan olmaz. Yani bir insan diyebilir mi ya kardeşim? Bayram namazı da diğer namazlar gibi bir namazdır. İnsanlar e, sabah namazında camiye gelmiyorlar. Artık bu terk edilmiş bir ibadet haline geldi. Sabah namazlarında maalesef camiler bir saf, yarım saf, İnsanlar uykuda, gaflette yaşıyorlar. Bayram da kaçıran insan bir o kadar çok. O halde bizler, o halde bizler bayram namazı için bir ezan okuyalım. Bayram namazı için bir ezan okuyalım. Kötü bir niyetimiz yok dese, ona ne denir? Mümkündür, okuyabilirsin, yapılabilir denir mi? Niye? Niye? Yani en büyük bidatçı bile bunu kabul etmiyor. Bunu bilin arkadaşlar. Yani bugün dinde bidat-ı hasene vardır diyen adama bile desen ki bayram günü, bayram namazı için ezan okunur mu? Okusak dahi olmaz mı? Bunun bir zararı var mı? Desen okunmaz diyecektir. Peki neden okunmaz? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı? Bayram namazını kıldı, kıldırdı ama ezan... okumadı. O gün için ihtiyaç olan insanların toplanması için ihtiyaç olan ezan, ihtiyaç olmasına rağmen okunmayıp terk ediliyorsa bugün de ne yapılması lazım? Terk edilmesi lazım. Hatırlayın biz terki sünnetleri işlemiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde o günün ihtiyacı olunmasına rağmen, şartlarına binaen, ihtiyaç duyulmasına rağmen bir şeyi terk ediyorsa bugün de ne yapılır o? Terk edilir. En büyük örneği işte bu. Yani terki sünnetler de var. Terki sünnet deniyor bunlara. Aleyhisselatü Vesselam terk ettiyse bunu biz de ne yaparız onu? Terk ederiz. Aleyhisselatü Vesselam e, kimi zaman ashabı öğrensin diye ne yapardı? Tesbihatı yüksek sesle çekerdi değil mi? Öğrensinler diye. Maksat öğrenmek. Ama hiçbir zaman Bilal'e radıyallahu anhu'ya yahut da Abdullah İbn-i Mektum'a müezzin olan peygamberin müezzinlerine Şöyle bir emirde bulunmadı. Ya dışarıdan gelen birçok sahaba var. Çölden geliyorlar, köyden geliyorlar, oradan geliyorlar, uzaklardan geliyorlar. Bunlar namaz sonrası tesbihatı ezberleyemediler. Bilmiyorlar. Ee, siz şöyle bir 3-5 sene ben selam verdikten sonra Allahümme teslamu amin selam diye bir tesbihat çektirin. Demeyip terk ettiyse bunu bu tesbihatı da ne yapması lazım? Bu ümmetin terk etmesi lazım. Yani o gün için duyulan ihtiyaç neyse bugün de aynı ihtiyaç duyulduğu için bu bilat ortaya çıkarılmış değil mi? Bugün ne diyorlar? Ya kardeşim ezan duasını biz okumazsak eğer insanlar zaten bilmiyor. Bu sefer bu doğadan mahrum kalıyorlar. Ona diyeceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günde beş defa ezan okutuyordu. Günde beş defa ezan duyuyordu. Ezan okuttuğu sahabelerin hiçbirine topluca ezan duası yaptırmadı. Birçok sahabe belki de Uzaktan gelenler için söylüyorum. Bu ezan duasını geldiklerinde duydular, öğrendiler. Ona rağmen Aleyhisselatü Vesselam bunlar öğrensin. Yeni gelenler de öğrensin diye topluca yaptırmadı. Onun böyle bir şeyi terk etmesi bizlerin de ne yapmasını gerektiriyor? Terk etmesini gerektiriyor. Evet. ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةً Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor, İbn Abbas anlatıyor. Bayram namazını kıldırdı. ve insanlara özellikle de kadınlara kadınlara gidiyor aleyhisselatü vesselam. sadaka vermelerini emrediyor aleyhisselatü vesselam, kadınlara kendinizi diyor bu vereceğiniz sadakalarla ateşten koruyun sadaka çok önemli bir husus arkadaşlar yani böyle bir çağda yaşıyoruz ki sadaka deyince aklına geliyor caminin dışında gördüğün dilenci 2 lira 1 lira vermek geliyor öyle değil bakın feca'len nisa'u yushirne ila adhani hinne ve huluqa hinne fe emara bilalen fe etahunne summa raca ilen nevis asa. Kadınlar birbirlerine kulaklarındaki ve kollarındaki bilezikleri, altınları, boyunlarındaki takıları göstererek çıkartıyorlar. Kadın sahabeler. Çıkartıp bunu kime veriyorlar? Bilale veriyorlar. Radiyallahu anh. Bayram günü. Yani kadın diyebilir ki ya bayram günü ben süslü gözükeyim. Bugün bayramdır. Ama işte insan Allah Teala ne diyor? Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Ne demek bu aid? Len tenalul birra. Birra ulaşamazsınız. Cennete ulaşamazsınız. Hatta tunfiqu harcana kadar. Harcamadan ulaşamazsınız yol. Allahu Allah Teala diyor mu? Hatta tunfiqu neyden? Harcamadan kullandığın pijamayı vererek mi? Kullandığın ayakkabıyı vererek mi? Cebindeki bir, bir lirayı, iki lirayı vererek mi? Diyor ki hatta tunfiku mimma tuhibbun sevdiklerinizden harcamadıkça birra ulaşamazsınız. Yani insan elbette ki yaptığı iyiliği küçümsemeyecek. Bir taraftan böyle düşünecek. Velev ki verdiğin şey yarım bir hurma olsun. Ama bu da şu demek değil. Sen çorabı gi, parmakların çıksın oradan patates gibi ondan sonra git bunu yardım kuruluşuna veyahut da komşuna ver giysin bu da değil yani git iki tane çorap al yeni bir tanesini kendini giy bir tanesini de o gördüğün garibana o gördüğün fakire giydir. işte kadınlar da bayram günü başlıyorlar kulaklarındaki küpeleri boyunlarındaki kolyeleri yapmaya vermeye çıkarmaya. Onun için yani Abdullah bin Mesud ne diyor? Allah Teala baktı kulları arasından diyor en temiz kalpli olanı Peygamber olarak seçti yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor baktı bütün kulları içinden diyor en temiz kalpli olanları ne yaptı? Ona sahabe olarak seçti. Bu insanlar böyle insanlar yani Peygamber Aleyhisselam'ın yanında bulunmaları Allah'ın bunu takdir etmesi yani öyle şey değil. başı boş değil, boşuna değil bu insanlar. Yani mübarek insanlar. Bu insanlar sayesinde bizler bakın bu dinimizi ilk günkü geldiği şekliyle öğrenip yaşayabilme imkanı buluyoruz. Eğer bu din şu çapulculara kalsaydı, dini yaşadıklarını zanneden tarikatçılara, tasavvufçulara, hurafecilere kalsaydı Hristiyanlık bugün hangi durumdaysa İslam da bugün aynı durumda olur. Hiçbir fark olmazdı. Hiçbir fark olmazdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neden sakındırdıysa neyi yasakladıysa bu adamlara bakıyorsunuz ki tam tersini yapıyorlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La tutruni La tutruni kema atratin nasara İsebne Meryem La tutruni Beni aşırı övmeyin Beni aşırı yüceltmeyin Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı övüp yüceltikleri gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda hadisi hatırlayın. Hadis Ebu Davud'da geçiyor. Gelip diyorlar ki sen bizim Efendimizsin. Efendimizin oğlusun. Seyyidimizsin. En faziletlimizsin. Aleyhisselatü vesselam diyor ki söylediğinizi bir durun. Bazılarını söyleyin. Ama hepsini söylemeyin. Şeytan diyor ne yapar? Sizi daralete düşürebilir. Yugviyennekumuş <gülüyor> şeytan. Sizi şeytan igva edebilir, kandırabilir. Böyle bir peygamber var. Bir de bugün sabahdan akşama kadar oturup yazdıkları o kaside var bir tane. Kaside-i bürde diyorlar. Akşama kadar onu okuyan insanlar var. Ne diyor bu kaside-i de? Dünya ve diyor ahiret senin ikramındandır ey Resulullah. Senin ilmin her şeyi kuşatmıştır diyor yani. Bir şeyde de bir bir beyitte Senin ilminin bir kısmı da diyor levh-i mahfuzdaki yazılanlardır. Yani levh-i mahfuzda yazılanların tümü senin ilminin sadece bir diyor cüzülüdür ya Resulullah diyor. Zannediyor ki peygamber aleyhissalatu vesselam böylece ne yapıyor? Övüyor. Ama Araf Suresi'nde Allah Teala ne diyor peygambere? Kulle a'lemul De ki ben gaybı Bilmem. Ben kaybı bilseydim şayet. Destek sertu minel hayır. Daha çok ne yapardım? Hayır işlerdim. Daha çok hayır işlerdim de bana ne olmazdı? Allah katından bir zarar dokunmazdı. Yani ayet bu kadar açık iken ayeti kerime bu kadar açık iken bunlar şiirleriyle bunlar ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Sena etmeleri ne diyorlar? Hatta şu ayet şöyle. De ki: "Kul la emliku'n-nefsî nefan ve lâ De ki ben kendi nefsime faydada veremem, zarda da veremem. Ben buna sahip değilim. Fayda vermeye ve zarar vermeye sahip değilim. Ayetin doğru şekilde olur. Ben deminden "Lâ alemul gayt" Bu ayetin devamında geleceği şekilde geliyor. "Kul la emliku'n-nefsî nefan ve lâ Ben kendi nefsime bir fayda ve zarar vermeye malik sahip. Değilim. İlla maşaallah Allah'ın dilediğinden başka. Ve lev gaybe, şayet gaybı bilseydim, Allah Resulü böyle diyor. Ve lev kuntü a'lemu'l gaybe, şayet gaybı bilseydin, lesteksartu minel hayr. Daha çok hayır yapardım da ma memesseni's su. Benim de ne yapmazdı bir kötülük dokunmazdı. İn ene illa Ben ancak bir uyarıcıyım ve besir. müjdeler <gülüyor> için قوم يؤمنون iman eden bir iman eden topluluk için demek ki başka ayetlerde ayet-i kerimelerde geliyor. Dekiliyor ben gaybi bilmem. Ben bir melek de değilim. Değil mi? Allahu Teala peygamberine bunları söyletiyor. Ama bunlar diyor ki, "Güya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i övecekler. Güya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sena edecekler ya." Senin diyor Elevh-i Mahfuz'daki ilim senin ilminden nedir bir? Bir parçadır. Yani senin ilmin o ve onun dışındaki birçok şeyi daha var? Kapsar. Bu seyri bunların bu konudaki e, imamları Bu çağda yaşayan bu tarikatçıların bu e, dalaletin içinde bulunan insanların hocalarından bir tanesi de çıkmış ne diyor? ya Cebrail, Cibril gelmiş peygamber aleyhisselatü vesselam vahiy getirmiş. Vahiy getirirken peygamberimiz Cibril'e diyor ki sen diyor bu vahyi nereden alıyorsun? Nereden geliyor sana bu? Cibril diyor ki ben yerham Allah. Bu bir perde diyor. Bunu ben diyor göremem bir nur. Diyor sen o perdeyi bir arala diyor peygamberimiz Cibril'e. Cibril aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi üzerine bir daha vahiy almaya gittiğinde perdeyi bir aralıyor, bir bakıyor ki kim var orada? Peygamberin kendisi var. Diyor ki ondan ona geliyor vahiy yani. Vahiy veren de o, vahiyin gittiği yerde o yani. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini hatırlayın. allah Teala bir emir buyurduğu zaman bütün melekler ne yapar? Bayılır, kendinden geçer. Yani böyle perdeyi açmakmış kimmiş. Bütün melekler bayılır. İlk kalkan kim olur? Cimril olur. Sonra diğerleri kalkar. Sorarlar, Ma'zakallah Rabbukum, Rabbiniz neyi buyurdu, ne emretti, değil mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zaten bunu buyuruyor. Hatta ida fuz an bihim, korku giderildiğinde birbirlerine derler, Rabbiniz ne yaptı, ne emretti? Derler ki, Hak olan emretti. Bu ayetin de bu. Demek ki. Kur'an ve sünnet üzere olmazsa bir insan, Kur'an ve sünnet üzere yaşamazsa, kitap ve sünnete sarılmazsa konumuz bu. İnsan ne hale gelir? Böyle karanlıklar içinde, dalalet içinde, şirk içinde, sapıklık içinde yaşar hale gelir. Diğer hadise geçelim. Kale İmamül Bukhari Rahimahullah haddesana Ebu Nuhaym, kale haddesana Sufyan an Abdillah ibni Dinar, an İbni Ömer radiyallahu anhuma. İbni Ömer diyor ki radiyallahu anhuma, ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne ye'ti kuba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kubaya gelirdi. Kuba neresi? Mescidi kuba. Kuba mescidi. Mâşiyen ne yaparak? Yürüyerek. Ve rakiben inerek. Bu da sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Medine'den, Mekke'den Medine'ye gelirken ilk başta nereye geliyor? Kuba'ya geliyor. Ve ardından Medine'ye yerleştiğinde de her hafta, her hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba mescidine ne yapardı? Giderdi. Kimi zaman yürüyerek, kimi zaman binerek. İkisi de sünnettir. Tabi oradaki sept ifadesi birçok ilim tarafından her hafta olarak tefsir ediliyor, açıklanıyor her hafta. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bir hadiste. Anne diyor ki men tatahara fi beytihi kim evinde temizlenirse yani kusur abdest alır, namaz abdest alırsa ثمme etâ mescide kuba sonra kuba mescidine gelirse fe salla fihi ve orada namaz kılarsa bir rivayette iki rekat namaz kılarsa orada kâne lehu ke ecri umrah Ona ne sevabı vardır? Mesela. Umre sevabı vardır. Sahih bir hadis. Şeyh sahih hadislerinden bir tanesi. Yani Kuba Mescidine gitmek yürüyerek ya da binerek evinde insanın temizlenerek gitmesi abdest alarak gitmesi ve oraya gittiğinde iki reketle kılmasının neyin e ecrini alıyor bu kimse? Umre sevabını, umrenin ecrini, sevabını, karşılığını, mükafatını alıyor. İşte bu burada da görüyoruz ki bu Kuba Yani öyle bir yer ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Buraya giderdi. Burada namaz kılardı. Ve burada buraya kimi zaman yürüyerek kimi zaman da arabayla, arabasına binerek giderdi. Evet. Diğer bir e, hadise geçelim. Diyor ki Mbukhari rahimahullah. Kale haddesene Ubeydu ibn İsmail Kale haddesene Ebu Usame An Hişam, An Nebi, An Aişe Kale li Abdillah ibni Zübeyir. Aişe Abdullah bin Zubeyr e diyor ki ıdfınni maa savahibi ey diyor Abdullah yeğeni beni peygamberimizin diğer hanımlarıyla aynı yere göm nereye yani baki mezarlığını baki mezarlığını geçen haftaki olayı hatırlayın bahsetmiş bize Ömer ibni Hattab ölüm döşeğindeyken oğlu kimi gönderiyor Abdullah'ı kime gönderiyor Ayşe anamıza gönderiyor. Diyor ki ey Abdullah Ayşe'ye git radıyallahu anh'a ve ona de ki Ömer İbnül Hattab sakın ona müminlerin emiri deme diyor. Böyle Ömer İbnül Hattab mütevazi bir adam. Hatırlayın geçen hafta bir şey daha zikretmiştik size. Bir gün hutbeye çıkmış Ömer diyor ki ben falanca kabile için çobanlık yapar koyun güderdim. Hutbeden inince bir tanesi diyor ki ya diyor, sen diyor niye diyor çobanlığını söyledin ki kendini küçük düşürdün. diyor ki hutbeye çıkmadan önce kendimin diyor yani içime gelen diyor bir vesvese bir nefis şeyi geldi sen müminlerin emirisin diye onu diyor yıpmak istedim onu kırmak istedim <gülüyor> yani bugünün insana buna ne kadar çok ihtiras var değil mi makam şan şöhret İnsanlar öyle bir hale getiriyor ki bildiğiniz balon gibi oluyorlar. Böyle yürüyüşleri, hareketleri her tarafı şişmiş. Adam öyle bakıyor ki, öyle bir endamla bakıyor ki sağa sola. Halbuki şöyle bir aynaya baksa, bir baksa kendine aciz olduğunu düşünse, Allah'ın huzurunda zelil olması gerektiğini, boynu bükük olması gerektiğini düşünse, bunlar kalmaz. Ömer de Hattab diyor ki oğlu Abdullah'a, git diyor Ayşe'ye. De ki, Ömer, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gömülmek istiyor. Sakın ödüyor. Müminlerin emiri deme. Çünkü ben diyor. Müminlerin emiri değilim artık. Ölüyorum. Ayşe radıyallahu anh'a da kendisi için düşündüğü bu yeri kendisi için düşündüğü bu yeri kime tercih ediyor? Ömer'e tercih ediyor. Ömer radıyallahu anh'a tercih ediyor. Ve böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Ebu Bekir ve ardından da Ömer radıyallahu anh'un gömülüyor. Tabi bazı rivayetler var. Belki bunu duymuşsunuzdur. Rivayetlerimiz de geçiyor. Ahir zamanda, ahir zamanda, kıyamete yakın olan zamanda. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz tekrardan Allah Teala onu gökten indirecek. O şu anda nerede? Gökte. Ölmedi. Ve ma katiluhu salabuhu. Onu öldürmediler, onu çarmığa germediler. şu bir lehum ancak onlara onun bir benzeri getirildi. Değil mi? Başka yerde belli rafa Allah ileyhi Allah onu ne yaptı? Kendi katına yükseltti diyor. İsa ölmedi. Aleyhisselam. Ve nerede yaşıyor? Gökte yaşıyor. Nasıl yaşıyor? Göğün neresinde yaşıyor? Bilmiyoruz. Keyfiyeti bilmiyor. Ahir zamanda inecek. Ahir zamanda inecek. Buna iman ediyoruz. itikad ediyoruz. Ve İsa Aleyhisselam indiğinde Tirmiz'deki rivayette diyor ki hadiste öldüğünde ölecek yani o da bir ölümü tadacak. Ayet diyor ki ve emmin ehli kitap illa le yu'minanna bihi qabla Ehli kitaptan bir grup o ölmeden önce ona iman edecek. E bu diyor ki yani dünyaya tekrardan geldikten sonra tekrardan gelecek ki gökten dünyaya. Ölmeden önce ne yapacak? Ona ehli kitaptan bir grup iman edecek. Yani Yahudilerden bir grup iman edecek. İman etmeyenlerden bir grup iman edecek. Ondan sonra İsa Aleyhisselam ölecek, vefat edecek. Tirmizi'deki rivayete göre Ee, İsa nereye gömülecek Aleyhisselam? Peygamberimizin kabrine gömülecek. Tirmizi zikri Ancak bu rivayet zayıf bir rivayet. Yani bu rivayet zayıf bir rivayet. Bununla alakalı Peygamber Aleyhisselam'ın kabrinin yanına gömüleceği ile alakalı rivayetlerin tümü zayıf ilim ehli diyor ki zayıf olduğu için bundan ne olmaz? Amel edilmez. Buna da bilmemiz gerekiyor. Ağaçlara diyor diyor ki Ey yani Abdullah ibn Zubeyr'e. Böyle diyor. Neye? Beni diyor, eee peygamberimizin diğer hanımlarıyla birlikte aynı yere gömün. Wala tadfinni ma'an-nabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi'l-beyt. Eriyor peygamberimizin diyor, yanına gömmeyin. Fe inni akrahu an uzakka. Ben diyor Ayşe radıyallahu an Peygamberimizin yanına gömülerek Peygamberin yanına gömüldüğünden dolayı diğer hanımlarından üstün tutulmasından faziletli göz gö gösterilmemden diyor hoşlanmıyorum. Yani sahabede böyle bir şey var. Bizim aksimize. Hatırlayın Kitab-ı geçen de o rivayeti. Bir tanesi diyor, dün gece hanginiz kayan yıldızı gördü? Hanginiz dün gece kayan yıldızı gördü? Yani gecenin ikisi üçü düşünün. Tanesi ne diyor? Ben gördüm ama namazda da değildim. Ben gördüm ama namazda da değildim. Şimdiki zamana insanı ben gördüm der. Üstüne üstlük yani namazdaysa da namazdaydım o vakitte. Birden baktım böyle secdemin önüne aydınlandı. Değil mi? Ya kendinde olmayanı bu münafıkların alameti. Kendinde olmayan ile övülmek. İnsanın onu istemesi. Bu münafıklık alamedi. Sahabede bu yok. Ayşe diyor ki, ben diyor, kerih görüyorum. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselamın yanına gömülüp de bak işte, ona nasip oldu, diğerlerinin nasip olmadı, bu onlardan daha faziletli dinlenerek, böyle tezkiye edilmeyi kerih görüyorum. diyor. Böyle bir ne var? Tevazu var sahabede. Ama zamana insanında sahabeden sonra her çağda olay daha da ne yapıyor? Değişiyor. Evet burada kalalım inşallah. Ee, önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma Allahumma ve hamdik. Eşhedüle la ilahe illa ente ve